İhtiyar, ey Allah'ın Rasulü, eğer Kur'an'ı ezberledikten sonra uyuyarak ona saygısızlık etmekten korkmasaydım ben de öğrenirdim, dedi. Hazreti Peygamber, Kur'an içi misk doldurulup bir yere konulan kırbaya benzer, işte Kur'an'ı ezberleyip göğsünde olduğu halde uyuman da buna benzer, dedi.